Muhterem Müslümanlar Allah'a kulluğun Allah'a karşı yaptığımız kulluğun fihristi, hulasası, emmüzeci olan namazın miftahı içte bir hazırlık ve dışta da abdest almaktır. Abdest almak ruhu zindeleştirmek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 Ümmetî yud'avne yevmel kıyameti gürren muhaccelin min âtâril vudûh. Femen istetâen yusîle gürretehü vel yef'alew kemâ kal. Abdest eserinden ötürü huzurları pırıl pırıldır. Her kim abdest huzurlarını daha bazasıyla yıkamak, huzurlarının parlaklığını artırmak isterse yapsın bunu buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadisi hadis şerifte, bu meseleyi tafsilen bize değişik şekilde sahabi naklediyor. bakî Garka'da gittik. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle ile bugün dahi tarihçilerin tespit ve ifadesiyle on um bin sahabinin içinde yatıran Medine mezarlığı bakî Garka'da gittik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini yaşarken, hem Bakiyül Galkat'tekilerine veda etmiş, hem de Uhud şühedasına gidip veda etmişti. Bunun da ledünlü ayrı bir manası vardı. Ahirette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendine has, yüksek vaye ve makamla belki kıyamete ve mahşere kadar kimse kendisiyle görüşemeyeceği için doğrudan doğruya kabirdekilerine veda etmiş, cismaniyeti itibariyle bir kere daha onların karşılarına çıkmış, bir daha o büyük ruhlara selam vermişti. Bakî Garka'da girdiğimizde ''Selamun aleyküm dâre qavmîn mûminîn ve innâ inşâallâhu en qarîbin ''Ey bu mezarlık ahalisi size selam olsun, İnşallah yakında ben de buraya geleceğim.'' diyor. O gün bugün nazara gittiğimiz zaman bunu söylemek ümmetine sünnet olmuştur. Ve bir müşahade oldu muhtemelen. Nazarları derinleşti, bakışları buğutlaştı ve dudaklarından şu sözler döküldü. Vadittu enna kadra eyna ihvanena. Ah ne kadar arzu ederdim kardeşlerimi görmeyi. Evalesne ihvaneke ya Resulallah. Kardeşlerin, biz kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Entüm ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Siz benim sadık yarım ve yaranımsınız. Ve ikhvâni lem ye'ti min ba'du. Benim kardeşlerim henüz gelmediler. Onlar sonra gelecekler. Şerefli bir cemaat, şerefli bir ümmet, şerefli bir millet. Atarif ya Resulullah in men lem min ba'dehu henüz gelmemiş kimseleri tanıyabilecek misin nasıl tanıyacaksın Allah, <gülüyor> Allah Resulü şöyle buyurdu Arae ita law en rajulan khaylun ghur <güler> muhajjalatun ve bayna khaylun duhnun duhmun Hal ta'rifu hada khaylahu Bir adam düşünün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 Abdest uzuvları nurla etrafa nur saçıyor, müşahede edeceğim. At sahibi atını tanıdığı gibi ümmetimi tanıyacağım. وَاَنَا فَرَاتُهُمْ عَلٰى حَوْضِ Ben havzumun başında onların faratıyım. Ben o kardeşlerimden evvel gidiyorum. Gidiyorum, faratın manası budur, onlara yer hazırlayayım. Kelcelimi hazırlayayım, maşrafalarımı hazırlayayım. Bir misafir, misafir eder gibi onları güzel karşılığa istikbal ede, hüsnü istikbalde bulunayım. وَاَنَا فَرَطُهُمْ ala حَوْضِي buyuruyor. Havzımın başında ümmetimin feratıyım. Secde ede ede alnında secde amaresi belirmişlerin feratıyım. Abdest ala hala, da i kübrada, madene -i ulyada, mahşerde herkesin nefsi dediği yerde, Abdest suu'unun saçtığı nurlarla kendilerini tanıyacağım ümmetimin faratiyim. Nicelerini havzımın başından kovdukları zaman yüzü nur gamzeden abdest sularından samalara doğru amudî nuraniler yükselen ümmetimin imdadına koşacak şefaat edeceğim. Ve ana ala <gülüyor> havzi faratuhum. Havzımın başında onların faratiyim. Hadis değişik rivayetlerle nasıl rivayet edilir edilsin, bize anlatılan şey şudur... Fahri Kainat Efendimiz'den asırlarca beride uzak kalmış bulunmuş olmasına rağmen... abdestle ve namaz hatrasıyla, abdestle ve namaz müzekkiratıyla Allah ve Resulullah'ı hatırlayarak... ...içinde bir aydınlık hasıl eden, iç berraklığına ulaşan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 kumandan Muhteşem'in ümmetine sahaba nizaya gel deme manasındaydı. Bakî-i Garkat'te son görmüştü. Eshab-ı kabre kabre selam verilir gibi selam vermişti. Ekranda gördüğü ümmetin simasını görünce de pırıl pırıl simalara, kendi nurundan muktebi simalara, kendi nuruna aşık ve hayran olmanın ifadesi manasında,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 Şairiyle ile huzurunda haşt ve neşt olmak. Onun görme arzusuna buradan icabet etmek. Bizi görmek mi ediyorsun ya Allah? İşte sana kavuşma ihtiyacı içindeyiz. İşte ibadeti taatınıza sana kurbiyet için çirpiniyoruz. İşte senin hadisi şerifi ifade gibi mekarisi abdesti tas tamam alıyoruz. Sıcakta camide terlemeye rağmen namaz kılıyoruz. İşte sana kavuşmak için oruç tutuyoruz. Günler uzun, havalar sıcaktır. Orucunu yiyen bir sürü bakışı bulanmış vardır. Bunların içinde biz dişimizi sıkmış. Senin bıraktığın müzekkirata sadakat içinde yaşıyoruz. Böyle dayabilirsek ne mutlu bizler. O ümmetine bağlılığın ifadesini 14 asır ötesine selam çakmak suretiyle. Sen 14 asrın verasına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 Resul-ü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitmek, selam verip ahd-ı feymanını ve yenilemek yolundan geçer. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri, on dört asrın tozunun toprağının, gözünü kör ettiği ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünü, Allah-u Teala'nın mütebessi müveccesini açsın. Bizleri şu gaflet aleminde, mağaranın içindeki esrarlı oyunları oynamadan halas eylesin, nazarımızı ebedileştirsin, ulvileştirsin, lahut aleminin sürmesiyle sürmelendirsin, gerçek aleme akameti kıymetine uygun bizleri mutbali kılsın.